Merhaba değerli öğrenciler. Sosyal Psikoloji 2 dersinin Liderlik ve kuramları Ünitesi'nde sizlerle beraberiz. Bu üniteyi tamamladıktan sonra liderlik kavramını tanımlayabilecek, yönetici lider farkını ayırt edebilecek, davranışsal liderlik yaklaşım modellerini, durumsal liderlik modellerini ve yeni liderlik yaklaşımlarını açıklayabilecek ve değerlendirebileceksiniz. Liderlik konusu tarih boyunca insanların ilgisini çeken konulardan biri olmuştur. Pek çok açıdan konuya yaklaşan araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Toplumlarda ve örgütlerde bireyler liderlere ihtiyaç duymaktadır. Güvenilir, esnek, yenilikleri açık, zeki, istenir, çözüm getirebilir liderlere tüm toplumlarda ihtiyaç vardır. Genel anlamda liderlik belirli hedef ve amaçlara yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi için her insanda kolay kolay bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneğidir. Liderlik, belirli şartlar altında belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre ise belirli durum ve koşullar altında amaca ulaşmak için başkalarının davranış ve eylemlerini etkileme sanatıdır. Liderlik tanımlarından da yola çıkarak bu tanımlardaki ortak özelliklere göz attığımızda belirli bir amaç, belirli bir grup, bu grubu etkileme yetenek, beceri ve bilgisine sahip bireylerden söz etmek mümkün. Yönetici lider farkını gözden geçirirsek eğer, insanları etkilerken gücünü formal yollarla elde eden kişinin yönetici olduğunu görmekteyiz. Liderlik ise bireylerin sosyal etkileme gücüyle oluşur. Zeka gibi, yetenek gibi, beden dili gibi pek çok etkileme gücünden söz edilebilir. Herkes yönetici olabilir ama herkes lider olamaz. Ancak yöneticinin iyi bir lider de olması başarısında önemli bir rol oynar. Yönetici ve lider kavramı doğrultusunda iki tür güçten söz edilebilir. Bunlar yasal güç ve kişisel güçtür. Yasal güç ya da diğer bir adıyla otoriter bireye verilen formal yetkidir. Kişisel güç ise vizyona sahip olma, görev duygusu, enerji, moral, motivasyon, iletişim becerileri, ikna kabiliyeti, kendine güven, cesaret, dışa dönüklük... Yeterlilik, güvenilirlik, doğruluk ve dürüstlük gibi özellikleri içermektedir. Şimdi de liderlikle ilgili yaklaşımlara bir göz atalım. Daha sonraki slaytlarımızda bu yaklaşımlar üzerinde daha açıklayıcı olarak duracağız. Şöyle bir göz gezdirelim. Özellik yaklaşımlarına baktığımızda fiziksel, zihinsel, kişilik ve sosyoekonomik nitelikler üzerinde durulduğunu görmekteyiz. Davranışsal yaklaşımlar açısından konuyu incelediğimizde ise Michigan State ve Ohio State çalışmaları, Black ve Mantu'nun yönetim biçimi ölçeği, McGregor'ın X ve Y kuramının üzerinde durmakta yarar var. Fredler'ın durumsallık modeli, yol amaç modeli, Rum yago modeli ise durumsal liderlik modellerinin örnekleri. Yeni liderlik yaklaşımlarına gelince, dönüşümsel liderlik, atım, atıf kurama ve otantik liderlik modelleri üzerinde duracağız. Özellikler yaklaşımı fiziksel, zihinsel, kişilik, sosyoekonomik nitelikler gibi dört özelliği öne çıkarır. Özellikler yaklaşımının pek çok savunucusu, kişinin fiziksel yapısının başkalarını etkilemede önemli bir rol oynadığını öne sürmüştür. Cinsiyet, boy, yaş, ağırlık, Dış görünüş fiziksel özellikleri ifade eder. Sözel ve bedensel beceriler, önseziler, yargı ve bilgiler zihinsel özellikleri ifade eder. Kişilik ise duygusal zekanın yüksekliği, ikna kabiliyeti, kendine güven, içsel kendilik kontrolünün yüksekliği, kriz yönetme becerileri, duygularını kontrol altına alma özelliği ile açıklanabilir. Sosyoekonomik niteliklere baktığımızda pek çok e, konudan söz edebiliriz. Mesela öğrenim düzeyinin yüksek olması gibi. Ancak sosyoekonomik nitelikler bir kişinin liderlik gücünü artırır, tek başına lider olmasını sağlamaz. Davranışsal yaklaşımlardan biri de Michigan State ve Ohio State Üniversitesi çalışmaları. Michigan State Üniversitesi çalışmalarına göz atarsak, Liderlik davranışının iki şekilde belirleneceğini, belirlendiğini görmekteyiz. İşe yönelik liderlik ve çalışana yönelik liderlik. İşe yönelik lider davranışında lider, asların çalışmalarıyla yakından ilgilidir. Bu tip lider, iş prosedürlerini açıklar ve temelde başarı ile ilgilidir ve amacı görevin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Çalışana yönelik liderlik davranışında ise Lider, daha çok iş grupları geliştirme ve iş görenlerin işlerinden tatmin olmaları ile ilgilidir ve amacı çalışanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktır. Gelelim Ohio State Üniversitesi'nde yapılan liderlik çalışmalarına. Burada da yine liderin iki tür davranış gösterdiği ortaya çıkmıştır. İlişkiye yönelik davranış gösteren lider ve yapıya yönelik lider. İlişkiye yönelik davranış gösteren lider, aslarıyla sık sık ikili ilişki içerisine girerek onların duyguları ve düşünceleriyle yakından ilgilenir. Arkadaşça onların sorunlarıyla ilgilenir. Yapıya yönelik lider ise, grupları amaçları başarmak konusuna yönelterek onların rol yapılarını belirlemekle ilgilenir. Davranışsal yaklaşımlardan biri olan, Blake ve Mouton'un yönetim biçim ölçeğini inceleyelim. Şekilde görüldüğü gibi yatay eksende üretime önem veren, dikey eksende ise insanlara önem veren liderlik davranış tarzı bulunmaktadır. 1.1 liderlik modelinde başarısız bir yönetim söz konusudur. Lider ne işe ne de insana dönüktür. 9.1 ile ifade edilen liderlik tarzında otorite söz konusudur. Lider işi dikkate almakta, insan faktörü dikkate alınmamaktadır. 1.9 ile ifade edilen liderlik tarzı da Kulüp yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Bu modelde iş ihmal edilmektedir. Arkadaşça ilişkilerin yer aldığı görülmektedir. 9.9 ile ifade edilen liderlik tarzı takım yönetimidir. Hem iş hem de bireyler arası ilişkiler önemlidir. 5.5 liderlik tarzında ise Orta yolu bulan bir liderlik modeli tartışılmaktadır. İşin gerekleriyle çalışanların beklenti, ihtiyaç ve istekleri çakışmaktadır. Ancak sorun her iki tarafın da fedakarlık yapmasıyla çözümlenmeye çalışılır. Yine davranışsal yaklaşımlardan biri olan McGregor'un X ve Y kuramlarını inceleyelim. X kuramına göre insanlar çalışmayı sevmezler. Bu nedenle denetlenmeli, cezalandırılmalı ve korkutulmalıdırlar. Yükselme hırsları yoktur. Sorumluluktan kaçarlar. Çalışanlar için kişisel amaçlar önemlidir. Y kuramına göre ise çalışmak doğal bir olaydır ve insanlar bundan zevk alırlar. İnsanlar amaçları doğrultusunda kendi kendilerini kontrol ederek çalışırlar. Her insanın bir potansiyeli vardır ve kişi bunu geliştirerek daha fazla sorumluluk almaya yönelir. Herkesin yaratıcılık, yenilik bulma özellikleri toplumda sınırlı sayıda kişiye verilmiş değildir. Durumsal liderlik modelleri Freudlerin durumsal liderlik modelini incelediğimizde bireysel özellikleri ön plana alan bir etkileşim modeli olarak tanımladığını görmekteyiz. İşe güdülenmiş lider ve ilişkiye güdülenmiş lider kavramları üzerinde durur. İşe güdülenmiş lider, emir vericidir. Emri altında çalışan kimselerin düşüncelerine önem vermezler. Onlar için işin bir an önce bitirilmesi önem taşır. İlişkiye yönelik lider için bireyler arasındaki ilişkiler önem taşır. İşe yönelik lider, otoriter lidere, ilişkiye yönelik lider ise demokratik lidere benzer. Liderin etkinliğinde rol oynayan üç önemli öğe üzerinde durulur. Lider, üye ilişkileri, lider ve astları arasındaki karşılıklı ilişkileri ifade eder. Lider ve astlar arasında karşılıklı sevgi, saygı, güven varsa bunlar iyi ilişkilerin işaretidir. Bir diğer öğe görev yapısı. Yapılacak işin iyi tanımlanmış ve nasıl yapılacağının belirli olmasını ya da tam tersi belirsizliğin hüküm sürdüğü durumları açıklar. İşin yapısının belirliliğinin yüksek olduğu durumlar planlı ve önceden bilinen iş ortamlarını açıklarken işin yapısının belirliliğinin düşük olduğu durumlar değişimi ve karışıklığı açıklar. Liderin mevkii gücü de önemli öğelerden biri. Liderin sahip olduğu liderlik gücünün tabiatında var olduğunu ifade eder. Eğer lider yeteri kadar asları yönlendirebiliyorsa, gerektiğinde ödüllendirip cezalandırabiliyorsa, liderin mevkii gücü yüksek ve uygundur. Fredler'e göre lider-üye ilişkileri uyumluysa, işin yapısı belirginse ve liderin mevkii güçlüyse, lider için uygun ortam var demektir. Şimdi de yol amaç modeli üzerinde duralım. Yol amaç modeli liderin farklı durumlarda farklı davranış örüntüleri göstereceğini ileri sürerek dört liderlik davranışı belirler. Bunlar yönlendirici lider, destekleyici lider, katılımcı lider ve başarıya yönelik lider tipleridir. Yönlendirici lider, aslardan beklentilerinin neler olduğunu açıklar, Görevlerin nasıl başaracakları konusunda rehberlik eder, iş programları ve aslara başarı standartlarının tanımını yapar. Destekleyici lider, aslara arkadaşça davranarak onların statülerine ilgi gösterir, asların kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Katılımcı lider, kararları vermeden önce asların fikirlerine başvurur. Onların istek ve düşüncelerine dikkate alır. Başarıya yönelik lider amaçlara ulaşmada aslardan yüksek performans bekler. Bu performansı göstermeleri için de gereken desteği sağlar. Arkadaşlar, Rum Yetun yagon modeli 7 durumsallık sorusuyla problemlerin analiz edilebileceğini öne sürer. Bu sorulara verilen evet ya da hayır cevabıyla lider... Tercih edebileceği 5 karar davranışından birini seçebilir. Bu slaytta liderin cevaplaması gereken 7 soru üzerinde duralım. A. Kaliteye ihtiyaç var mı? B. Kaliteli bir karar almak için yeterli bilgiye sahip miyim? C. Problem yapısallaştırılmış mı? D. Kararların uygulanması aslar tarafından kabul edilecek mi? E. Kararları tek başına almamın Mantıksal nedenlerini aslarım kabul edecekler mi? F. Bu problemi çözmede belirlenecek örgütsel amaçları aslar paylaşacaklar mı? G. Alınan kararları uygulamada aslar arasında çatışma var mı? Şimdi de aynı model için liderin tercih edebileceği 5 karar davranışını inceleyelim. Lider, sonuca ulaşana kadar karar ağacını takip eder. Dalların sonunda liderin ne yapacağı belirlenir. Lider, bir önceki slaytta incelediğimiz sorulara cevap arar. A1 karar davranışında lider, problemi kendi çözer ve kendi karar alır. A2 karar davranışında ise aslardan gerekli bilgiyi alır ancak çözümü kendi yapar. Her iki karar davranışı için Otokratik lider davranışından söz etmek mümkündür. C1 karar davranışında lider, astların konu üzerine düşüncelerini alır ve ilgili astlarla problemler paylaşılır. Ancak yöneticiler kararları yalnız alırlar. C2 karar davranışında lider, astların düşünce ve önerilerini dinleyerek bir grup olarak astlarla problemi tartışırlar. Ancak kararları yöneticiler alır. Astların düşüncelerini kararlara yansıtabilir veya yansıtmayabilir. C1 ve C2 karar davranışındaki lider, danışan lidere örnek teşkil etmektedir. G2 karar davranışında ise yönetici ve aslar durumu bir grup olarak tartışırlar ve grup olarak karar alırlar. Bunu da yine grup yönelimli lidere örnek olarak gösterebiliriz. Şimdi bir örnekle durumu daha net anlayalım. A sorusuna, B, C ve D sorularına hayır demiş bir lider A1 sonucuna ulaşıyor. A1 karar davranışını sergiliyor. Yani otokratik lidere bir örnek olarak gösterebiliriz. A sorusuna, B sorusuna, C sorusuna hayır demiş ve D sorusuna evet, E sorusuna da hayır yanıtını vermiş bir lider G2 karar davranışını sergiliyor. Yani grup li yönelimli lidere örnek olarak Gösterebiliriz. Yine bir başka örnekte A sorusuna evet, B, C ve D sorularına hayır demiş lider C2 sonucuna ulaşıyor. Yani danışan liderin karar davranışını sergiliyor diyebiliriz. Küreselleşme ve rekabet toplumsal ve kurumsal süreçlerdeki gelişmeler liderlik alanında da yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dönüşümsel liderlik, liderlikte atıf kuramı ve otantik liderlik yeni liderlik yaklaşımlarındandır. Dönüşümsel liderlik Dönüşümsel liderlik modeli, lider ve izleyicilerin etik, arzu, beklenti ve insan ilişkilerini bir üst seviyeye çıkartmaya hedefler. Özgürlük, barış, eşitlik, insancılık gibi değerler yoluyla izleyicileri yönlendirir. Bas, dönüşümsel liderliği tamamlayıcı üç konudan söz etmektedir. Karizmatik liderlik davranışı, bireyselleştirilmiş düşünce ve entelektüel uyarım. Karizmatik liderler, örgütlerinin geleceğini bugünden çok farklı görürler. Geleceği yakalayabilmek için astları güçlendirerek ve geliştirerek sorumluluk almalarını sağlarlar. Astlarla aralarında, çok güçlü bir bağ kurarlar ve güven ortamı yaratırlar. Kendilerini ve fikirlerini tanıtmak için tüm iletişim kanallarını kullanırlar. Asları için hem fikirleri hem de davranışları ile model oluştururlar. Karizmatik liderlik dönüşümsel liderlikten farklı olarak her zaman yeniliğe ve değişime odaklanmaz. Bireyselleştirilmiş düşüncelere gelince, dönüşümsel liderler tipik olarak her asta bireymiş gibi davranmak, öğretici deneyimler yaratmak ve bu deneyimlere teşvik etmek için projeleri devretme eğilimindedirler. Entelektüel uyarımda dönüşümsel liderler astarını eski davranış kalıplarına değiştirebilecek düşüncelere yönlendirirler. Böylece izleyicilerin problemlere farklı açılardan bakmalarını ve bu problemleri değişik ve yeni yollarla çözmelerini sağlarlar. Liderlikte atıf kuramına göre bir liderin özellikleri zeki olmak, sıra dışı kişilik sahibi olmak, güçlü hitabet yeteneğine sahip olmak, anlayışlı ve üretken olmaktır. Bireylerin diğer bir kişiye ortak atfettikleri özelliklere göre o kişi lider olarak algılanmaktadır. Otantik liderin özellikleri Topluma hizmet vermeyi ilke edinirler. Kimseyi taklit etmezler, kendilerine özgüdürler. Kişisel çıkarlarından çok toplum çıkarlarını düşünürler. Statü onlar için çok önemli değildir. Otantik liderlik özelliği doğuştan değildir. Güçlü bir kurum kültürü ve sosyal kültürlerde nasıl kabul edileceklerini ve köklü bir değişim için hangi kültürlerden yararlanacaklarını bilirler. Akıllarını kullanırlar ancak vicdan duyguları da davranışlarında baskın rol oynar. Birey kendi öz değerlerine, kişiliğine, tercihlerine ve duygularına bağlı olduğu ölçüde otantiktir. Liderler bir yandan sürekli olarak yaptıkları ve söylediklerinin tutarlılığını sağlarken öte yandan insanları kendileriyle ilişkilendirebilmelidirler. Evet arkadaşlar, ünitemizi kısaca özetledik. Bu üniteyi anlayıncaya kadar videoyu izleyebilir, e-kitaptan konuyu okuyabilir, ilgili soruları yanıtlayarak konuyu pekiştirebilirsiniz. Başarılar!